Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Fodut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret. Merhaba. Merhabalar, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar. Ne yapıyoruz bugün? Evet. E, dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bir dönemdir e, kooperatif deneyimleri üzerinden konuşuyorduk. E, bu konuşmalarımıza devam edeceğiz. Gerek Türkiye'den gerek dünyanın çeşitli bölgelerinden. Farklı alanlarda kooperatifçilik e, örneklerini masaya yatıracağız. Oradaki başarı... ...vakalarını, sıkıntıları... ...sorunları tartışmaya devam edeceğiz. E, ara sırada... E, ...kavramsal bir takım... E, ...tartışmalarla... ...olayı zenginleştirmek, derinleştirmek... ...istiyoruz. E, bugün de bahsetmek istediğim... ...husus... E, ...bu tür... ...kooperatifçilik hareketlerinin... E, ...çalışmasında... ...önemli bir yer tutan... Ee, bütçeleme işleri netice itibariyle e, kooperatiflerin e, son kertede ciddi bir e, parasal akışları var e, harcamaları var e, bunları yaparken hangi ilkeler üzerinden hangi mekanizmalar üzerinden çalışmaları e, söz konusu buradaki sıkıntılar ne biraz e, bunları ilişkileşmek istiyorum eee yani sonuçta ıı, hani alışa geldiğimiz ıı, bir ıı, firma yönetiminde malum işte bu işi idare eden ıı, bir grubun ıı, hiyerarşik yapısı altında ıı, bu parasal meselelerde tartışılmakta ve işte sonuçta kim ne kadar para alacak, nereye ne harcanacak konularını ıı, işte üst yönetim belirlemekte. E, kooperatif yapılarına e, gittiğimizde ise bu belirlemeleri e, son kerte de işte kooperatifteki çalışanların e, oluşturması gerekiyor. Hani bu şey olarak hani ifade olarak güzel evet. Hani madem e, kooperatif, kooperatifçiliğin önemli bir boyutu e, iç demokrasi, işte katılımcı mekanizmalar e, bütçeleme meselesini nasıl yapacağız? Bunu da hep birlikte yapacağız. ...sonucuna varmak kolay... ...ama bunun mekanizmaları nedir... ...bu işi nasıl yapacağız... ...sorusunu sorduğumuz zaman... ...iş biraz daha çetrefil bir hale geliyor... ...dolayısıyla da bugün... ...bir parça bunun üzerine... ...konuşalım istiyoruz... ...aslında bu... ...hani salt kooperatiflerle de sınırlı değil... E, ...bu meseleyi ne bileyim... ...işte açık radyo için de düşünebiliriz... E, ...bir üniversite için de düşünebiliriz... E, ...bir belediye için de düşünebiliriz... ...sonuçta... E, Kaynakların e, bir şekilde dağılımı meselesini e, gündeme aldığımız zaman... ...bunun mekanizmalarının ne şekilde kurulacağı e, birçok noktada karşımıza çıkan bir husus. Evet, belki pardon sözünü bir an için keseyim. Hı -hı. Yani, ilginç deneyimler de çeşitli yerlerde yapılıyor. Yani illa böyle sosyalist vesaire olması gerekmiyor. Mesela Gent şehrinde de varmış... Şimdi bu sıralarda çok uh, gündemde bazı birkaç kitap oku, okumaya çalışıyorum da George Monbiol ilginç bir şey yazdı. Aha. Bir de Porto Alegre'de uzun zamandır. tabi Brezilya... Porto Alegre zaten benim de referans vereceğim e, Brezilya'daki bir e, belediye. E, çok uzun zamandır e, belediyenin bütçesi katılımcı bir şekilde e, belirleniyor. Hani kimin ne alacağı, hangi bölgeye ne verileceği, hangi Servisin ne kadar fonlanacağı, bütün bunlar belediyedeki bir yapı içerisinde ele alınıyor. Ve sürekli toplantı yapıyorlarmış anladığım kadarıyla. Yani bir buçuk milyonluk da büyük bir, nüfuslu bir kent. ve çok başarılı olduğu söyleniyor yani yıllardır uygulamanın. Ve Brezilya'nın diğer belediyelerine de sıçramış bu tabiri caizse mikrop. Evet. ...ve ee, üzerinde epey çalışmalar, akademik çalışmalar yapılmakta. Ee, yani buradaki başarının arkasında ne yatıyor sorulduğu zaman. Ee, şunu görüyoruz ki... E, ...farklı kesimlerin... E, ...bütçeleme işine... E, ...doğrudan ya da dolaylı bir şekilde dahil olmasıyla... E, ...çok ciddi bir, bir keresinde e, verim artışı sağlanıyor. Yani sonunda belediye nereye ne paranın harcanacağını yukarıdan değil aşağıdan gelen bilgiler ışığı altında karar veriyor. Ve dolayısıyla da e, bir yanlış karar alma e, ihtimalini bertaraf etmiş oluyorsunuz. İkincisi... E, yani burada belediyenin e, Brezilya'daki tartışmadaki en önemli hususlardan biri bu e, katılımcı bütçelemeye girmeden önce e, ciddi oranda yolsuzluğun olduğuydu. Şimdi bütün bu e, şeyler iddialar e, sönümlenmiş durumda. Çünkü sonunda ne para geliyor ne nereye gidiyor bunu herkes görebiliyor durumda. Şimdi biraz e, hani bu belediye örneği de... ...elimizin altında olsun... ...birçok kooperatif... ...yapısını da inceledik... ...bunlar da elimizin altında olsun... ...farklı alanlardaki... ...deneyimler de elimizin altında olsun... ...bütün bunlara baktığımız zaman... ...katılımcı bir bütçeleme nasıl yapılır? Hani bunu sorduğumuz zaman şunu... ...ortaya koymamız gerekiyor... ...bir keresinde... ...farklı... ...o yapı içerisinde çalışan grupların temsiliyeti bir ön koşul. Mesela belediye için e, zengin muhitler kadar... ...fakir muhitlerin ve çok fakir muhitlerin, işte orta gelirli muhitlerin... ...bunların bir şekilde gelir grubuna göre kategorilendirdiğimiz zaman... ...bunların mevcudiyeti çok önemli. Şimdi mesela e, Brezilya örneğinde çok fakirlerin... E, ...katılımını sağlamakta hep zorlanmışlar. Burada... E, ...tahmin edebileceğimiz gibi... E, ...belediyeden... ...kaynaklanan ya da bu yapıyı... E, ...ihtihaz edenlerden kaynaklanan... ...bir sıkıntı yok. Fakat... ...çok fakir kesim... ...büyük ölçüde kendi kendine... ...oraya gitmekten imtina etmiş durumda. Yani bir dışlanma var ve o... ...dışlanmanın üzerindeki... E, ...fakir kesimin... ...üzerindeki yükten dolayı... ...oraya gitmiyorlar, biz oraya gideceğiz... ...hani bizim sözümüzü dinlerler mi ki... Evet. ...şeklinde bir tavır var. Uzun yıllar süren ayrımcılığın. süren ayrımcılığın. Şimdi mesela bir... ...yapı bu şekilde... ...farklı sosyoekonomik... E, ...grupları dahil etmek. Bir... E, ...işte... E, bir endüstri alanında çalışan bir kooperatifi düşünecek olursak herhalde işte ne bileyim mühendislerle düz işçiler. Bunlar belki farklı fonksiyonları yapan kesimlerse bunların temsiliyeti. Bir başka dikkat edilen husus kadın erkeğin ve eğer varsa farklı etnik grupların da orada yani kimlikler üzerinden de bir temsiliyetin önemli olduğu. Zira eğer Misal bir şekilde kadına karşı bir ayrımcılık varsa kadınların da oraya gitmesi zor olabiliyor. Kendi kendilerine bir otosançur uygulayabiliyorlar. Bir üniversitenin düşünecek olursak burada da işte nedir? Çalışanlardır, değil mi? Hocalardır, öğrencilerdir. Belki hani daha genişletecek olursak üniversitenin bulunduğu yerdeki mahallede yaşayanlardır. Biraz daha genişle çok olursak mezunlardır. Şimdi bu kesimlerin bir şekilde o şapkalarıyla bütçeleme işinin içinde olmaları gerekiyor. Bir diğer boyut temasal gruplandırma. Yani mesela belediye diyor ki ben eğitim konusunda belediye... ...sınırları içerisindeki küçük çocukların... ...eğitimi, işte bunların... ...işte ders dışındaki... ...aktivitelerinin düzenlenmesine yönelik... ...neler yapabilirim? Ya da bir başka konu sağlık, bir başka konu... ...ekoloji, bir başka konu... ...işte ne bileyim... ...işte... ...yol yapımı. Şimdi bu konular... ...ulaştırma, bu konularda... ...başlık olarak, tematik olarak... ...tartışmalar oluyor. Yani dolayısıyla biz bütçeyi... ...hem... ...işte zengin mahallelere nasıl ayırırız... ...fakir mahallelere nasıl ayırırız gibi... ...daha... E, ...coğrafi ve sosyoekonomik bir... E, ...açıdan tartışma yürütülürken... E, ...paralel bir şekilde de biz... ...işte eğitime ne kadar harcayalım... ...ulaştırmaya ne kadar harcayalım... E, ...yani ulaştırmada sıkıntılar var ama... O ...sıkıntıları... ...okey bir beş yıl daha kaldırabiliriz... ...mesela yüzme havuzu mu yapalım... Yani daha tematik bir şekilde tartışmaları sürdürmek mümkün. Bir de e, yine bu konudaki önemli e, deneyimlerden bir tanesi e, mümkün derecede işte farklı kesimlerin katıldığı e, işte geniş konseyler diyeyim tartışmalarında ayrıntıya girmemek. Ayrıntıyı bırakalım küçük birimler kendileri tartışsın şeklinde bir yaklaşım var. Yani biz tamam şu şu şu alokasyonları e, yaptık ama bunun kendi içerisinde ne şekilde ince fırçalarla e, netleşeceğini bırakalım orası tartışsın, düşünsün, orası kendi kendine karar versin şeklinde de bir yaklaşım var. Pratik hayatın Aynen. Yani dolayısıyla da biraz e, bu tür işlere girdiğimiz zaman farklı e, katmanlarda bütçelemelerin gerçekleştirilmesinden bahsediliyor. Netice itibariyle e, bahsettiğimiz kent, Brezilya'daki kent e, nüfusu bir milyonun üzerinde olan bir yer. Dolayısıyla da işte bir milyon Nüfusun e, farklı kesimlerini o kentteki farklı temaları bir araya toplayacağımız bir e, diyelim kent konseyinin e, çalışabilmesi de çok zor pratik olaraktan. Dolayısıyla bunu e, biraz alt başlıklara e, ayırıp alt başlıklara ayırdıktan sonra da o alt başlıkların e, kendilerinin çalışmasını istemek şeklinde giden bir e, süreç var. Ben bir şey söyleyeyim Tabii. bu noktada. Epeyden beri devam etmekte. Özellikle bu Porto, Porto Alegre'deki deneyim uzun yıllardır hı hı. var. E peki, kaç zamandır sürüyor ve sonuçları da başarılı olduğu söyleniyor. Bayağı sonuç alındığı söyleniyor. Bunları nereden okuyabiliyor insanlar? Yani bu konuda bu deneyimleri anlatan kitaplar ya da makaleler yayınlanıyor mu? Çünkü Türkiye'de ...en azından Türkiye'de pek az... ...yayın var bu konularda. Ee, yani... ...hani eğer tartışmayı... E, ...belediyeler üzerinden... ...sürdüreceksek... E, ...yerel yönetimler üzerine yapılan çalışmalarda... ...gerek akademik gerek... Hı -hı. ...akademik olmayan çalışmalarda... ...bu konu epey bir tartışılmış ve tartışılmakta. Yani Brezilya örneğinden girdik ama... ...misal... E, ...işte... ...İspanya'da da mesela evet. Barcelona'da... Da ...çok böyle güzel örnekler var... ...benzer bir şekilde... ...netice itibariyle... E, ...hani daha katılımcı... ...yapılara geçmeyi... ...hedefleyen belediyelerin bir şekilde... ...bu bütçe meselesine... E, ...girmeleri kaçınılmaz... ...netice olarak e, sonuçta... ...bir para toplanıyor... ...yani bu parayı nasıl toplayacaksınız... ...o da tabii bir tartışılması gereken husus... Evet. ...yani belediye... ...kimlere ne şekilde vergi koyacak... Sonuçta dünyanın neredeyse tümünde belediyelerin toplayabileceği vergiler konusunda belli esneklikleri var Dolayısıyla ben bu esneklikleri veri alarak kimden ne kadar para toplayacağım ne kadar bir havuzumuz olacak ve daha sonra da bu havuzumuzu ne şekilde dağıtacağız meselesinde En azından e, yapılması, ee, gereken ilk adım, e, bu gelen giden paranın hesabını düzgün bir şekilde verebilmek. Ee, herhangi bir bu konuda işte ne bileyim bir muhasebe eğitimi almamış birinin de bilançoya baktığı zaman ne gelmiş, ne gitmiş, ne nereye harcanmış bunu çok net görebilmesi gerekiyor. Can alıcı noktada bu zaten. Aynen. Çünkü Ve yolsuzluktan çürümüş durumda bütün dünya. Aynen. Ve yerleri. dolayısıyla da ilk adım bu ama e, bu sadece bir enformasyon akışından biz bahsediyoruz. Bunun ee, ...en azından ana parametrelerinin belirlenmesinde... E, ...yurttaşların farklı şapkalarıyla sürece katılması noktasına geldiğimiz zaman... E, ...biraz önce senin de söylediğin gibi... ...güzel örnekler var. E, Türkiye'de bu konuda çok az adım atılmış durumda. E, Türkiye'nin gündemine bir şekilde böyle 90'larda... ...yerel yönetimlerdeki reform tartışmaları kapsamında girmiş... Biraz yazılmış, çizilmiş hususlar var ama onun dışında e, çok da fazla bir şey yok. Şimdi bir başka husus da bu tartışmalarda e, bir böyle ilkeler manzumesinin oluşturulması. E, şöyle örnekleyeyim. E, bir işte, sanayi... ...alanında çalışan bir kooperatif kooperatifi... ...düşünelim ya da... ...bir tüketim... E, ...kooperatifinin... E, ...daha gelişmiş olduğunu ve... E, ...yani burada gönüllülüğün... ...ötesinde de emeğin... ...harcandığını düşünelim ve bir takım... ...insanların da buradan... E, ...gelir... E, ...aldıklarını düşünelim. Şimdi burada... E, ...en fazla geliri alanla... ...en az geliri alan arasındaki... E, işte fark ne olacak? Şimdi evet. Mesela bu daha prensip düzeyde verilen bir karar. Yani beş kat mı olacak? Üç kat mı olacak? Işte on kat mı olacak? Bunu neye göre belirleyeceğiz? Işte yaş ne kadar önemli? E, ya da işte eğer katkı üzerinden gideceksek bu katkıyı neye göre belirleyeceğiz? Gibi hususlar. E, ya yani da hangi noktada... ...çalışan birinin... ...işte bir dönem izin alıp... ...biraz kendi işiyle uğraşması... ...söz konusu olabilecek. Dolayısıyla da... ...onun işini orada çalışan... ...diğer arkadaşları omuzlayacak... ...değil mi? Şimdi bu tür... ...alanlarda da belli prensiplerin... ...çıkartılması... ...bu biraz belki bu işin anayasası gibi. Öyle düşünelim. Yani ilk başta bunun... Evet. ...anayasasının <gülüyor> oluşturulması lazım. Bu anayasa oluşturulduktan sonra... E, ...hani... ...diğer ayrıntılara girebilmek mümkün... ...mesela yine belediyeciliğe dönecek olursak... ...işte ne bileyim belki birileri... ...kütüphaneler yapalım... ...okuma odaları yapalım derken... ...başka birileri Aa yok... ...paramızı daha fazla park yapımına verelim diyebilir... Yani ...dolayısıyla burada... ...farklı görüşlerin, farklı tercihlerin... ...sonuçta... ...belediye katında... ...toplanmasından bahsediyoruz... ...burada... ...sonuçta bu süreçlerin bir ikna süreci olması gerekiyor. Bir şekilde herkesin... ...herhalde herkesin çok mutlu ayrılmadığı toplantılar bunlar. Çünkü herkes kendi isteğiniz sonuna kadar elde edemiyor. Biraz isteğini yontuyor. Ama zaten hani katılımcı süreçlerde böyle süreçler. Evet, katılımcı demokrasi böyle bir şey demek zaten. Yani şimdi son bu farklardan bahsediyorsak evet. aynı hatta çalışanla bir şirkette diyelim CEO'suna kadar yükselen kademelerdeki büyük farkla e, zaten hiç kimsenin katılmadığı toplantılarda kararlaştırılarak son 40 yılda muazzam bir yükselme fark açıldıkça açıldı makas zaten. Aynen yani makas çok çok açılmış durumda. Ee, zaten de hani belediyeler ee, üzerinden e, bu bahsettiğimiz e, gelirdeki, servetteki e, farkların e, işte biraz törpülenmesi söz konusu olabiliyor bu tür mekanizmalarda. Netice itibariyle yani zengin mahallelerle, fakir mahalleleri siz aynı masa etrafına koyduğunuz zaman e, tabii ki e, daha ihtiyaç temelli tartışmalar oluyor. Evet. Yani netice itibariyle zenginin ihtiyacı var da işte fakirin ihtiyacı yok mu? İşte ne bileyim parka Okuma odalarına, işte yüzme havuzuna... şuna buna ulaşımın. Şimdi bunlar tabi konuşulduğu noktada e, e, orta yolların bulunması çok daha kolay olabiliyor. E, bu katılımcı e, bütçeleme e, meselesinin e, önemli bir uygulama alanı da üniversiteler. E, böyle hakikaten. Çok hani dört dörtlük masaya yatırabileceğimiz vakalar yok ama e, bu konuda adım atmış, uğraşmış, çabalamış e, örnekler var. E, sonuçta burada da sizin yaratabileceğiniz kaynaklar belli. Bunların hangilerinden ne kadar kaynak yaratabileceksiniz konusu var. Çıkan kaynağında farklı alanlara örneğin araştırma, örneğin... ...yurtlar örneğin... ...okuldaki kütüphane imkanları... ...örneğin... ...öğrencinin e, yemek harcamalarının... ...subvanse edilmesi... ...gibi gibi birçok alanda... E, ...ne şekilde harcanacağını... E, ...üniversite bileşenlerinin... E, ...oturup... E, ...karar verebiliyor olması çok önemli. E, şimdi bunu... E, ...tabii icra ederkene ...ciddi tartışmalar da çıkabiliyor. Yani işte... Bu noktada ne bileyim bir üniversite çalışan diyebiliyor ki işte biz atıyorum savunma sanayine proje yapalım. savunma sanayiden yaptığımız projeyle alacağımız paralarla tamam hani biz çalışmamızı yaparız geri kalanla da yurt yaparız. Şimdi belli kesimlerde diyor ki biz prensip düzeyinde bunu yapmak istemiyoruz. Dolayısıyla nereye geliyorum yine bir üniversite seviyesinde bunu tartışırken de bir takım prensiplerin çıkartılması lazım. Yani biz burada bu işi yaparken nelere e, hayır diyeceğiz, nelere e, kırmızı çizgi çekeceğiz, nelere evet diyeceğiz, neleri daha bir destekleyeceğiz Hı -hı. E, şeklinde. Önceliklerimiz ne olacak belki bunu da koyabilmek mümkün. E, ve yani buradan da yine bir aslında geriye gittiğimiz zaman ve biraz da toparlıyor olalım e, bu farklı şapkaları ya da farklı temaları temsil edecek olanlar yani sonunda işte kentten bahsederken bir milyon üstünde insandan bahsediyoruz Brezilya örneğinde bir üniversiteden bahsederken orta ölçekli bir üniversiteden bahsederken 20-25 bin evet. kişiden bahsediyorsun bu insanları nasıl siz bir araya getireceksiniz nasıl bir mekanizma da bu insanlar bir bir araya gelecekler acaba böyle daha doğrudan mekanizmalarla mı çalışılacak yoksa temsilciler üzerinden mi gidecek yani bu işler nasıl olacak konusuna dair de son e, birkaç e, noktayı dillendirelim. Genellikle burada e, işte hani aklın yolu birdir diyecek olursak e, ana parametrelerin belirlendiği konseyler toplantılar daha bir e, temsiliyet üzerinden giden alanlar. İşte ne bileyim bir üniversiteye baktığınız zaman işte çalışanların temsilcileri var, hocaların temsilcileri var, öğrencilerin temsilcileri var. İşte misal mezunlardan birileri var. Daha küçük bir grubun ana parametreleri belirlemesi söz konusu. Ama bir alt katmana, iki alt katmana indiğiniz zamansa elden geldiğince bunların daha katılımcı, herkesin gelip söz söyleyebildiği... Ee, toplantılarda e, finalize edilmesi öneriliyor. Hani ilkinde daha temsiliyet ve belki bir takım kotalara dikkat ederek örneğin kadın erkek kotası koyabilirsiniz pekala. Yani işte üniversitede meseleleri tartışmaya 40 kişi topladınız. 38'i erkek e, olmuyor değil mi? Bunu e, herhalde kotalarla çözmek mümkün. Ee, ama aşağı indiğiniz zaman e, mesela belli bir e, Tema üzerinden çalıştığınız zaman ya da bir fakültenin ihtiyaçlarını değerlendirmeye kalktığınız zaman ya da belediyedeki bir mahallenin sorununu konuşmaya başladığınız zaman belki herkesi bir araya toplayabileceğiniz e, imkanları yaratmak daha kolay ve daha istenir oluyor. O zaman Bunu herkesin... Yapılabiliyor da anladığım kadarıyla. Aynen, kadar. aynen. Çok ilginç bir şey yani. Dolayısıyla hani bugün böyle bir e, başlığı da gündeme getirmiş olalım istedik. Çünkü hani kooperatif... E, deneyimlerinden bahsederken hep işte bu işlerin de parasal kısımları hep birlikte el ele tutuşup karar veriyoruz e, diyoruz da bunun arkası tabi çok daha çetrefil bunun güzel deneyimleri var bu deneyimlerden daha bir faydalanmak lazım dolayısıyla belki ara sıra yine bu konulara gelebiliriz e, Brezilya örneğini işte Barcelona örneğini Katalan Katalan, integral, Katalan, Kobe, evet filmi, bütün bunlardaki e, prensipleri daha ayrıntılı Tartışmayı alabiliriz. Kesinlikle çok evet. yararlı olur. Yeni bir dünya, yeni bir hikaye yazılacak. Aynen, aslında. aynen. Evet. Çok teşekkürler. Oldu. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.